bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Bengi, hoş geldin. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın merhaba. ...bastı mısın canım sen? Biraz. <gülüyor> Geçmiş olsun. Bahar nezlesi var herkeste. Evet, evet. Bahar olsun da nezlesi <gülüyor> çekilebilir, bir şey olabilir. Hiç önemli değil. Ee, şimdi bugün geçen programda belki hatırlayacaksınızdır... ...Ömer abi sen hatırlayacaksındır. Ee, enerji kooperatiflerinden birazcık bahsetmeye vakit ayaralım demiştik. Evet. Çünkü Barcelona'daki özellikle alternatiflerden bahsediyorduk ve... E, Onların arasında SOM Enerji'ye, birazcık bugün yine bahsedeceğiz onlardan, bir enerji kooperatifi. Ama Türkiye için de önemi olan bir şey çünkü yeni bir mevzuat düzenlemesi var. Yeni değil çok ama artık enerji kooperatifleri kurulmasının yasal altyapısı Türkiye'de de mevcut. Aynı zamanda benim bildiğim kadarıyla bir İzmir'de, bir Seydişehir'de, Seferihisar'da, Aynı zamanda da Çanakkale bölgesinde yaklaşık 10'a yakın enerji kooperatifi zaten halihazırda Türkiye'de var. Ve Yeşil Düşünce Derneği de bunlarla ilgili bir çalışma yapıyor. Hem de Çanakkale'de bir e, o bölgedeki enerji kooperatiflerini yan yana getirecek de bir toplantı yaptılar diye biliyorum. E, tabii detaylarını daha çok öğreneceğiz. Şimdi enerji kooperatifi deyince ne anlıyoruz? E, neyin, neyi kooperatifleştirmişler oluyor? E, kooperatifleştirmiş oluyorlar dersek... E, ...önce şöyle başlamak lazım belki. Enerji bir kere yenilenebilir enerji... ...piyasanın çok e, beğendiği mi diyeyim... ...ya da yatırımcıların çok beğendiği bir şey... E, ...olmaya başladı aslında ama daha önce... E, ...fosil yakıtlara dayalı bir enerji rejiminden... ...bu tarafa doğru daha çok e, şeyler yapılması, e, e, yatırımlar yapılması çok da yatırımcıların e, iştahını kabartan bir şey değildi. Ancak e, yani bu nedenle önce aslında halk temelli yatırımlar e, yenilenebilir enerjiye akmaya başladı diyebiliriz. Buradaki mesele enerjide e, herhangi bir yatırımda olduğu gibi aslında... Ee, ...en baştaki yatırımların... ...yüksek olması. Yani en başta bir... ...sabit yatırım miktarı olması. Ee, o santrali kurduktan sonra... ...santralın işlemesi çok fazla bir... E, ...yatırım gerektirmiyor. Birazcık bu düsturla yani... ...kimse yenilenebilir enerjiye... E, ...yatırım yapmıyor. Ama biz de... ...yenilebilir enerji istiyoruz. Ee, ve enerjimizi kendimiz yönetmek... ...neye ihtiyacımız olduğunu, nereden... E, ...karşılayacağımızı, nasıl... ...kullanacağımızı kendimiz karar vermek istiyoruz... Yani grupların e, tek başlarına kimse bunu kaldıramıyor. Hadi hep beraber paralarımızı birleştirip bir işte mesela rüzgar gülü ya da bir e, güneş enerjisi, güneş paneli, güneş çiftliği, güneş paneli, sandrali evet. e, kuralım diyerek başladıkları şeyler. Şimdi bunun dünya üzerinde nerede örnekleri var dersek Almanya ilk akla gelen örneklerden bir tanesi. E, al. Mesela bir örnek, önce bir köyden başlayan ve köyün bütün sakinlerinin kooperatifin üyesi olduğu ve kendi köylerine yüzde yüz temiz enerji sağlamak üzere yola çıkan bir kooperatif. Yani bu şey demek herkes bir miktar para koyuyor. Ondan sonra bir enerji üretimi tesisine ortak olmuş oluyor Çıkan enerjiyi e, de kendileri yönetiyorlar. Yani enerji satacaklar mı kullanacaklar mı? Buna da kendileri kar veriyor. Hangi bölgede bu? Şenau e, hmm. <gülüyor> Şenauyu yeni bulurum bilmiyorum ama. Hmm. Şönava elektrik tesisleri bugün Almanya'da 140 bin adı abone, %100 temiz enerji sağlayacak kadar büyümüş durumda. Evet, yani küçük bir köyle çıkıp ama devlete, yani şeye satabiliyor, enerji Satıp, fazlasını satabiliyor e, değil mi? Önemli olan evet, o tabii. Enerji. Sisteme, şebekeye verebiliyor. Aynen. Ama şöyle bir şey var, şimdi bu bu da aslında çığırından çıkabilir. Yani birazcık <gülüyor> e, tamamen kar odaklı. Sen sadece kendi kullanımını yani bunu da herhangi bir enerji şirketinin e, den farklı işlemeyebilir bir hale gelebilir. Yani güneş de olsa, rüzgar da olsa sonuçta kar amaçlı yapılıyor olduğunda e, enerji üretimi her yer bir anda rüzgar gülü olabilir, her yer bir anda güneş paneli de olabilir e, vesaire. Ama bugün bahsettiğim benim örnekler... Ki Türkiye'de de şimdi bir temiz enerji sanayi kooperatif diye bir şey varsaydı şehirdeki mesela sanayicilerin kurduğu bir de mesela Çanakkale'de bahsettiğim daha ihtiyaç temelli kooperatifler. Yani neye göre kuruldukları amaç değişiyor ama ben bugün bahsedeceğim e, uluslararası örnekler ihtiyaç temelli. Ve bu kooperatifler kurulurken zaten e, nasıl diyeyim e, <gülüyor> yönetmeliklerine ya da tüzüklerine e, kelime, tüzüklerine şey yazabiliyorlar. E, enerjiden enerjinin yüzde elli'si şuraya gidecek, ihtiyacı olanlara verecek mesela ya da hmm. e, biraz sonra biraz daha detaylı başlayacağım, son enerjiye bahsedeceğim, son enerjiye başvurundaki e, alım gücüne göre bir fiyatlandırma yapıyor. Yani kar amacı değil, bir ihtiyaç karşılama ve enerji demokrasisini bir prensip olarak e, kendilerine edindikleri zaman. ...sonsuz üretmek gibi bir... ...yani sınırsız kar, sınırsız üretelim... ...biraz kendimiz kullanalım... ...gerisini satalım... E, ...dürtüsü... E, ...birazcık sınırlanabiliyor. Evet, sosyal ve siyasal amaçları da... ...olan bir şey aynen, yani. Aynen, aynen. Evet, Sadece üretim önemli. ve tüketimde bir kolektifleşme değil. E, zaten... Bir enerji demokrasisi, yani enerji demokrasisinin de sadece kendimize enerji demokrasisi değil, enerjinin bir hak olduğu, ihtiyaç temelli organize edilmesi, örgütlenmesi gerektiği üretiminin ve tüketiminin dürtüsüyle, yani bu prensipten harekete geçtikleri için böyle. Evet. Başka bahsedeceğim örnekler. Bunu şey e, pardon sözünü tabii. kestim yani bunu şirketin kuruluş belgesinde sözünde yani koyuyorlar değil mi ihtiyaç temelli olacak. Yani e, hep bütün kooperatifler değil ama bizim bugün hani bir enerji evet. kooperatifi ya da bir sistem alternatif olarak bahsettiğimiz örnekler evet e, yani bunu Tabii bir tüzük oluyor bir genel yönelim program falan bilmiyorum o şeye göre aslında ülkeden ülkeye de değişiyor ama e, çoğu zaten artık siz o kooperatife bir e, giriyorsanız onu da bir prensip olarak kabul edecek şekilde oluyorsunuz. Bu hani çok e, soyut ve yani genel bir prensip olarak ihtiyacı önceler e, şeklinde de olabilir ama bunun bu şekilde yazılmazdı hani. Ee, işte üretilen enerjinin yüzde 50'si şuraya verilecektir. Ya da enerjiden elde edilen e, karın, yani satılımından elde edilen karın e, şu şekilde paylaştırılması şeydir. E, yeni projelerin, yeni yenilenebilir enerji projelerin ya da yeni yenilenebilir enerji kooperatiflerinin kurulmasına aktarılacaktır gibi. aslında Öyle Zaten galiba değil mi ee, kooperatif kavramının kendisi de e, ...şirketten farklı olarak... ...kooperatifler de evet. şirket ama... ...statüsünde fakat... ...genel şirket mantığından... ...farklı olarak böyle bir müştereğin... E, ...korunması... Evet. ...üzerine kurulu evet. bir şey... İlk, ...ilk kooperatif kelimesini... ilk duyduğum zamandan beri... De ...değişmedi benim. değil mi? Evet, aslında. Yani ortak bir... E, ...ortak iyilik, ortak, ortak çıkar... Varlığı. ...ortak kamu yararı gibi dediğimiz... ...yani aslında ortak yarar için... Ee, ...ve yani prensip olarak... ...yine baktığımızda bir kooperatifin... E, ...ya yani çok soyutladığımızda... ...bütün bu ilkelerden sadece üretimi... ...kooperatif olarak yapan bir yapı olarak... ...ya da bir tüketimi... Kooper ...yani kooperatif dediğim beraber kolektif olarak... ...yapan bir yapı olarak sadece düşünürsek... Yani ...bir kooperatif dünyanın en... E, ...kirlilik yaratıcı... ...işte en... E, ...korkunç pazar... E, ...kurallarıyla oynayan bir kooperatif olabilir... ...teorik olarak. Evet. Ama... E, Bahset, bugün burada bahsettiğimiz kooperatiflerin de hiçbirisi böyle değil. Ee, ama ve yani bizim bahsetmediğimiz ve dünya üzerinde olan kooperatiflerin çoğu da böyle değil. Yani e, evet. Bir... Yani onun için daha kolay şirketler. Var. Evet. Yani öyle <gülüyor> e, kooperatif gibi <gülüyor> şirket kur. Yok bu evet. anonim şimdi. şirket kurabilirsiniz. <gülüyor> evet. e, gerçi yani şöyle bir şey var. Şimdi bunu buradan söylemek ayıp değildir de yani bir şey gelir mi başıma diye şey yapamayacağım e, düşündüm ama söyleyeceğim Torku mesela e, Konya Şeker'in e, e, bir iştirakki e, Konya Şeker'de çiftçi e, şeker pancarı üreticileri kooperatifinin aslında e, şirketi yani aslında Konya Şeker bir kooperatif diyebiliriz Torku'da evet. bir kooperatifin girişimi diyebiliriz e, ama Konya Şeker ya da, yani ya Konya Şeker adı altında ya da TORK adı altında ondan emin değilim ama Soma'daki e, termik santralin ikinci ünitesinin ihalesini aldı. Yani hmm. e, bazen bazı sektörlerde bazı ülkelerde <gülüyor> kooperatif olarak örgütlenmek başka bir kar e, getiriyor olabilir hiçbir fikrim yok. Yani evet. onun birazcık daha kazılması lazım. Her bildiğin kooperatif öyle değil. Evet diyorsun. ve de şimdi e, işin şey tarafı. Konya şeker bir ko çiftçi kooperatifidir diye reklam yani bunu bu dayanışmacı prati ve güzel toplumsal işte sosyal faydalı pratiği bir reklam malzemesine çevirebiliyor torku. O yüzden ben de buradan <gülüyor> karşı reklam olarak yapmayın etmeyin. <gülüyor> termik santralleri şey diyor finanse ediyor olmayın torku yemeyin e, diyorum. Yani... Değişebilir ama tabii ki yani bir enerji ve enerji meselesinde belki o o şey yani biz bunun e, yani bir belki bir üretim bir işçi kooperatifinden bahsederken e, şirket kurursun, kurarsın yani eğer derdin başka bir şeyse derdin sadece yani derdin başka şeyler değilse derdin bir dayanışmacı pratik ve sadece içindekilerle değil şirketin dışındakilerle de işletmenin dışındakilerle de dayanışma doğa ve diğer halklarla dayanışma değilse. ...başka bir şey kurabilirsin ama... ...enerji sesinde biraz başta bahsetmeye çalıştığım... ...en baştaki... ...sabit giderler... ...yani sabit e, maliyetler... ...sabit sermaye... ...bir böyle oraya bir e, miktar para gömülmesi gerekiyor... ...tabiri caizse... ...ilk yatırımda... ...onu karşılaması tek tek bireylerin ya da tek tek... ...küçük şirketlerin de zor olduğu için... ...aslında burada... ...sadece ekonomik bir mantıkla bile... ...bir kooperatif kurmak mantıklı olabilir... ...gerçi yani onu... Belki bir ortaklık olarak da yapılabilir vesaire ama herkes bir yandan da enerjisini güvenceye almak istiyor. Ama dediğim gibi e, özellikle yurt dışındaki ve Çanakkale ve Seferihisar'dakilerden çok emindiğim Seferihisar bildiğim kadarıyla e, belediyenin girişimiyle birazcık belediye... ...başı çekmiş... ...kimse bu işe girmek istemiyordu... ...ama Seferi bildiğiniz gibi zaten bir... E, ...sitta slow yani bir yavaş, yavaş şey... ...zaten e, yani orada da hiç zannetmiyorum ki... ...biz bir tane... ...biz bir en eline bir enerjiye bir girelim... ...ondan sonra kendi ihtiyacımızı karşılayıp... ...gerisini de çok iyi satarız falan... ...gibi bir, bir mantıkla girdiklerini hiç zannetmiyorum... ...orada da... E, ...kendine yetebilmek ve kendine yeterken... ...temiz kaynakları kullanmak gibi bir şey vardı... Ee, Çanakkale'deki küçük enerji kooperatifleri de tamamen yerel, yerel halkların giriştiği ve belki hani e, sonuçta ihtiyacın üzerinde bir şey, e, bir miktar artı enerji kalırsa bu tabii ki satılır çünkü yenilen bir enerji siz de biliyorsunuz ki bir yerde depolanamadığı için hemen bir yere satmak lazım zaten yani. Ee, o şebekeye satılabilecek de olsa asıl amaç şebekeye satacak enerji üretmek değil, değil evet. İhtiyacı karşılamak. O da kendiliğinden bir e, sınırlayıcı bir şey, bir torpulayıcı bir. ...bir prensip olarak... ...işliyor zaten. Bu son... ...nasıl çalışıyor? Ha son enerji... ya ...bu aslında... Son enerji... ...nasıl e, bilmiyorum. İşte bilmiyorum... ...ben de katalanca <gülüyor> biliyormuş gibi... ...konuşuyoruz ama... ...bunu e, geçen programdan da hatırlayacaktır... ...belki e, dinleyiciler... ...son enerji, enerji, biz enerjiyiz... ...ya da daha... E, ...aslında şiirsel söylemek gerekirse... ...enerji biziz... E, ...demek... E, çok ilginç çünkü e, bu kooperatif Katalonya'da Girona Üniversitesi öğrencileri tarafından e, kuruluyor. E, ve Katalonya'da özellikle e, enerji piyasasının iki büyük şirket tarafından işte hep domine edile gelmiş olması, başka bir alternatif olmaması bu şirketlerinde yani elektrik e, piyasasına hakim bu iki şirketinde temiz enerjiyle çok fazla da böyle bir ...hadi temiz enerjiye yatırım yapalım gibi bir dertleri olmaması... ...yani aslında enerjinin nasıl üretildiği ve nasıl tedarik edileceği... ...bizler tarafından hiç üzerinde kontrolümüzün olmaması. Mesele bu. Yani ve çoğu ülkede böyle enerji piyasası tekerleşmiş... ...ya da işte iki, üç büyük şirketin nomine ettiği şekilde. Bu üniversite öğrencileri bir enerji kooperatifi kuruyor. Teknik... Öğrencilere. Evet, öğrenciler <gülüyor> kuruyor. Bizdeki öğrencilere de... Ee, ...feyiz olsun diyeceğim ama... <gülüyor> uğraşacak o kadar fazla şey var ki... Evet. ...bir de enerji kooperatifi... ...kuramaya olabilirler... ...yani can güvenliği falan... ...gibi meseleler varken... Ee, ...yani teknik... ...altyapı ve bir takım... E, hani ...oradaki... ...çünkü yani bence insanları korkutan... ...en büyük şeylerden birisi o enerji konusunda... ...bilmiyoruz ne kadara patlar... ...teknik bilgiye sahip evet. olmak... ...burada öyle bir e, şey... ...engel aşılmış oluyor... E, Somal Erciyan'ın bence diğerlerinden birazcık da farklı en baştaki mesela finansmanı da sonuçta eninde sonunda bir yerde herkes öz kaynaklarını koysa bile sonuçta öğrencilerin kurduğu bir kooperatiften de bahsediyoruz. Bu kooperatif kurulduktan sonra o kooperatif adına bir takım krediler mesela bunun için alınması gerekiyor. Ee, daha önce de bahsettiğimiz belki bugün olmasa bile e, bir sonraki programda geri döneceğiz ona. Barcelona'da bir takım kredi, sigorta şirketlerinden falan bahsettik. İşte tam mesela o alın nasıl işe yarayabildiği o hizmet sektörü, finans ve sigorta gibi e, sektörlerde işleyen kooperatiflerin aslında birbirini nasıl desteklediğinin bir örneği. E, öyle bir yine e, hem kooperatif olarak işleyen hem de etik finansman sağlayan geçen programda bahsettiğimiz yani bir yine kar amacıyla... E, <gülüyor> Borç para veren değil, e, belli belli e, girişimleri, belli tür projeleri fonlayan yani e, topluma ve ekolojik açıdan e, faydalı olduğunu, adaletli projeleri fonlamak üzere çalışan bir finansman kuruluşundan e, sadece para kullanıyorlar mesela Soma Enerji'ye böyle... E, ee, aynı zamanda işte az önce söylediğim gibi bir üretim tesisi kuruyorlar, yenilenebilir enerji üretim tesisi ee, ve buradan enerjiye erişim konusunda e, bir adil fiyatlandırma politikaları var. Bence en önemli şeylerden birisi bu. Yani orada enerjinin de fiyatının e, ya da enerjiye erişimin alım gücüyle ilgili olması ya da enerjinin fiyatının piyasa tarafından belirlenmesi gibi o e, bildiğimiz ekonominin kurallarını ...sorgulamadan kabul ediyor değiller. Burada... Güneş mi yapıyorlar şey mi? Benim bildiğim Uyan... kadarıyla ikisi de var. İkisi de var değil mi? Evet. Ee, burada bence zaten aslında... ...bir alternatif olarak... ...neden bir alternatif oldukları... ...bu açıdan daha fazla ortaya çıkıyor. Ee, ve aslında enerji ihtiyacı... ...karşılamanın enerjinin bir hak olarak... ...ve enerji demokrasisinde benimsediklerinin... ...en önemli şeyi bu. Yani bende para yok... Senin o zaman enerji erişimin yok değil. E, kim ne kadar ödeyebilirse gibi bir adil fiyatlandırmayla herkesin yani bütün üyelerin e, adil bir şekilde enerji erişimini sağlamaya çalışıyorlar. E, ve şu önemli herhalde, Katalonya'da hala e, iki tane büyük şirket e, enerji piyasasını domine etmiş durumda. E, yani aslında İspanya'da yani Som Enerji ya. Ener, enerji piyasasının %80'ini kontrol eden iki büyük şirketin arasında e, ve aslında bu şirketleri daha çok mükafatlandıran bir takım vergi ve fiyatlama politikaları devletin arasında e, hayatta kalmayı, hayat, yani 2006 ya da 2005'te kurulmuş bir şirket diye hatırlıyorum ama çok emin değilim, notlara bakabilirim. Ee, Senlerdir devam ettiren... Heh, ...ben bir... de sonra onu soracaktım... ...nasıl gidiyor... <gülüyor> nasıl ...gayet gidiyor? iyi gidiyor... Ee, hmm. ...zaten... E, ...yani iyi gitmesinin birinci nedeni... ...enerjiyi kar için üretmiyor olmak... ...yani hmm. şimdi kar amaçlı bir şirket... ...olmayınca... E, ...belli ekonomik hesaplamalar başka bir şey gidiyor... ...tabii ki batmamak gibi bir mesele var orada... Ama kar etmek değil ve sonuçta bu adil fiyatlandırma politikasını da çok fazla tarihini bilmemekle beraber düşündüğüm genellikle bu tür şeyler, bu şirketler kurulduğu anda olmaz. Yani kurulduğu anda biz... Ee, ...daha az gelirli olan, daha dar gelirli olanlara... ...daha ucuzdan vereceğiz enerjiyi diyemezsiniz. Biraz işlerin iyi gitmesi lazım ki... ...siz onu e, işte biraz modifiye edebilesiniz... ...politikasını, fiyat politikasını. Yani işlerin belli derecede iyi gittiğinin... ...bir göstergesi zaten bu fiyat politikasını... ...yapabiliyor olmaları. Ee, ve ayakta kalan e, bir şey. Ama nasıl ayakta kalıyor... ...neden dersek... ...yani bunun tabii bir sürü nedeni var... ...gidip de konuşmak da lazım birazcık ama... Belki e, oradan arkadaşları bir noktada programa e, ya da daha iyi bilen arkadaşları bir noktada programa çağırabiliriz. Bağlantılarımız var. E, birincisi bence bu bahsettiğimiz A yapıların içinde kalıyor olmaları. Yani bunlar tek başlarına e, biz bir kooperatifiz işte e, piyasa içinde de tek başımıza böyle var olacağız ama çok zor falan diye e, küçük küçük şey. E, <gülüyor> ...hücreler olarak etrafta dolanmıyorlar yani birbirlerini bulup zaten ağlamıyorlar. İkincisi başka bir e, ekonomik etik var burada. Yani kar amacı olmaması işte fiyatlandırmanın farklı olması vesaire düşündüğümüzde... ...başka bir toplumsallığı üretebilmek bunların aslında ayakta kalabilmesinin nedeni. Birazcık zarar da ediyorsanız herkesin çekip gitmiyor olması mesela... Öğrenciler devam ediyor mu? Mezun olmuşlardır. Onlar abi. mezun olmuş. <gülüyor> onlar öğrenciyken kurmuş ama yani öğrenciyken kurmak işte yani keşke öyle bir ortam olsun evet, de, evet. diye düşünüyor Çok önemli insan. bir nokta tabii. Evet. Belki de devam ediyorlardır zaten ortak. Evet, evet, evet. Bildiğim kadarıyla diyorlar. Hmm. Kurucu üyeler onlar da yani ortaklardan ...ortakların bir kısmı. Bir kısmı, evet. evet. İlginç bir hikaye yani. Evet, bayağı e, ilham verici bir hikaye. E, bir de işte Yeşil Düşünce Derneği de ...bildiğim kadarıyla yakında... ...Türkiye'deki enerji kooperatifleriyle ilgili... E, ...bir raporda yayınlanacak. yayınlayacak. E, belki işte böyle... ...uluslararası e, örneklerle de... ...onları biraz çarpıştırarak... ...daha da ilham verici yapmak mümkün olabilir. Evet. E, bir sonraki programda yine bir iki örnek var. Yani som enerjiye kadar... E, Belki şey verici olmayacak ama <gülüyor> ne bileyim Galler'de kendi rüzgar gününü kuran bir köy ondan sonra özellikle e, enerji erişimi olmayan e, dünyanın enerji erişimi olmayan bölgelerinde çünkü büyük şirketlerin gidip de bir altyapı kurmadığı e, kurma karlı bulmadığı bölgelerde e, gidip e, bu yenilebilir enerjinin altyapısını kuran ee, ve o enerji dağıtımın ağının altyapısını kuran ve onu oradaki yerelin bir kooperatifleşmesi süreciyle beraber yürüten e, girişimler var. Bunlar da gayet tabii ki ilhamlı girişimler ama e, hani biz de aslında bir mahalle olarak <gülüyor> bir enerji kooperatifi kurabiliriz. Yani mevzuata eminim aşırı karışıktır Türkiye'de. E, caydırıcı derecede karışıktır ama var yani bunun e, imkanı. Mümkünlerin kayısındayız. Evet, güzelmiş. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz ben Bengi. Ben teşekkür ederim. Konuşmaya devam edeceğiz. Güzel devam güzelim. edeceğiz. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbolut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar.